Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz Dilekçe. Dilekçe, bir isteğin yerine getirilmesi, herhangi bir konu hakkında ilgili makamlara bilgi sunulması, veya bizi rahatsız eden, çeşitli sorunların giderilmesi amacıyla yazılan, imzalı ve adresli bir yazı türüdür. Dolayısıyla, dilekçe, günümüzde kişilerin devletle ya da özel kesimle olan çeşitli ilişkilerin düzenlenmesinde veya sorunların çözümünde etkin bir iletişim aracıdır. Kişiyi ve kamuyu ilgilendiren bir hakkın sağlanması, bir haksızlığın düzeltilmesi, Kaldırılması için gerçek yahut tüzel kişilerce ilgili makamlara yazılan yazılara dilekçe denildiği gibi istida ve arzu halde denir. Dilekçe kişinin anayasal hakkıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 74. maddesinde, Vatandaşlar ve Karşılıklılık Esası gözetilmek Kaydıyla, Türkiye'de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir, ifadesi yer alır. Dilekçe yazımında göz önünde bulundurulması gereken kuralları şu şekilde özetleyebiliriz. Dilekçeler konularına ve içeriklerine göre uzun veya kısa olabilir. Konular kısa ve öz olarak belirtilir. Gereksiz ayrıntılara yer verilmez. Dilekçelerde ciddi bir dil kullanılır. Anlatımın yalın ve duru olmasına özen gösterilir. Süslü, yapmacık, sanatlı bir ifade eden kesinlikle kaçınılmalıdır. Dilekçelerde ayrıntılara ve konu dışı ögelere yer verilmemelidir. Dilekçe hangi kuruma veriliyorsa bu makamın adı başa yazılır. Kurum adının sağ altına kurumun bulunduğu şehir adı yazılır. Dilekçenin verildiği makam adı, birkaç istisna dışında, kısaltmadan tam olarak yazılmalıdır. Bazı dilekçelerde ilgi tutulabilir. İlgi, yazdığımız dilekçenin önceki bir dilekçeye ek ya da resmi bir yazıya karşılık olduğunu gösteren, veya bazı belgelerin belirtildiği bölümdür. İlgi birden çoksa, tarih esas alınmak üzere maddeler halinde sıralanır. İlgi, makam adından sonra ve büyük harflerle yazılır. Bazı dilekçelerde ek belgeler bulunabilir. Bu belgelerin sayısı ve sırası ayrı ayrı olmak üzere sol alt köşede ekler şeklinde belirtilmelidir. Dilekçelerin giriş bölümünde, Dilekçenin veriliş amacı açıkça belirtilmelidir. Gelişme bölümü, dilekçenin asıl bölümüdür. Bu sebeple, istek, dilek veya şikayet özlü bir ifade ortaya konulmalıdır. Dilekçenin sonuç kısmı, gerek ve bilgi kısmıdır. Bu kısımda, istek, dilek veya şikayet özlü bir ifade biçimiyle ortaya konmalıdır. Dilekçede bir durum belirtiliyorsa, son cümle... Durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim. Bir istek belirtiliyorsa, gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim şeklinde olmalıdır. Dilekçe bitiminde, sağ alt köşede ad ve soyadı yazılmalı ve imza atılmalıdır. Tarih, isim ve imzanın bir satır üstünde olabileceği gibi, dilekçenin sağ üst köşesine de konulabilir. İmzasız dilekçelerin yasal hiçbir geçerliliği yoktur. Sol alt köşeye açık adres yazılmalıdır. Adres bilgileri, mahalle, sokak, posta kodu, numarası, ilçe, il ve benzeri tam ve okunaklı olmalıdır. Dilekçe, herkesin zaman zaman yazmak zorunda kalabileceği bir mektup türüdür. Dilekçenin ilk bakışta güven verici bir düzen içinde olması gerekir. Şimdi dinleyeceğiniz metin, dilekçe yazmanın önemini vurgulamak amacıyla yazılmıştır. Bu durumu göz önünde bulundurarak metni dinleyiniz. Şikayet Merhaba Emre. Merhaba Arda. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Gördüğüm kadarıyla pazardan geliyorsun. Elindeki poşetleri taşımana yardımcı olabilirim. Sağ ol. Poşetlerim ağır değil. Ben taşırım. Pazardaki birkaç esnafa kızdığım için fazla bir şey almadım. Neden kızdın? Esnaftan bazıları malını satmak için çok zorluyor. Mallarda etiket bulunmuyor. Sebze ve meyvelerin iyi olanları gösteriliyor. Fakat çürük olanlar poşete konuyor. Çok haklısın. Ben de geçen hafta pazardan bir şeyler aldım. Eve gittiğimde poşetindekilerin bir kısmının çürük olduğunu fark ettim, canım sıkıldı. Bu sorunu çözmek için bir şey yapmalıyız. Doğru söylüyorsun. Hepimiz şikayetçiyiz bu durumdan. Peki sence ne yapmalıyız? Bence belediyeye bir şikayet dilekçesi yazmalıyız. Dilekçe genellikle resmi kurumlara bilgi vermek amacıyla yazılan bir tür değil mi? Hayır. Dilekçe, şikayette bulunulan bir durumun çözülmesi için de yazılır. Ben hiç bu amaçla dilekçe yazmadım. Bu nedenle şikayet dilekçesini nasıl yazmam gerektiğini bilmiyorum. Sen bana yardımcı olur musun? Elbette yardımcı olurum. Pazarlarımızın durumu beni de rahatsız ediyor. Beraber belediyeye bir dilekçe yazarız. Sen de bir şikayet dilekçesi örneği görmüş olursun. Çok sevinirim. En kısa zamanda yazalım dilekçemizi. Akşam işin yoksa beklerim. Ben işlerimi bitirip akşam gelmeye çalışırım. Görüşmek üzere. Çok sağolarda. Görüşmek üzere. Şimdi dinleyeceğiniz metin, dilekçe yazarken uyulması gereken kurallar dikkate alınarak yazılmıştır. Lütfen dikkatle dinleyelim. Nokta nokta ...belediye başkanlığına nokta nokta ...ankara Mahallemizde her salı günü kurulmakta olan semt pazarında bazı pazarcı esnafı halkı rahatsız etmektedir. Şöyle ki, Pazara gelen müşteriler adeta kolundan çekilerek alışverişe zorlanıyor. Bazı malların üzerinde etiket bulunmuyor. Çevre temizliğine ise hiç dikkat edilmiyor. Yine bir kısım satıcının bozuk ve çürük malları satmakta hiçbir sakınca görmediği açıkça anlaşılıyor. İşte bu ve buna benzer bir takım sorunlar sebebiyle haftada bir defa uğradığımız bu semt pazarında güvenli ve sağlıklı bir alışveriş yapmamız neredeyse imkansız hale gelmiştir. Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim. Sol alt köşede adres, nokta nokta nokta, sağ alt köşede tarih ve tarihin altında da ad ve soyad belirtilmelidir. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Türkçe öğreniyorum.